Tabut Tevhid adlı risalesiyle yine tekrardan bir arada beraber bulunuyoruz. Bu kıymetli, değerli risaleyi okumaya devam ediyoruz. Uzun bir süreden beri. Bu hafta inşallah <gülüyor> öğreneceğimiz, işleyeceğimiz konu. Ve Elif Rahimahullah'ın da bizlere burada değindiği üzere. Babun, mâ jâ'e lem yaknâ. <gülüyor> bilhalfi bilhalfi billah Allah Teala'ya Allah Teala'nın adı anılarak Allah'ın adıyla yemin edilen kimsenin onu kabul etmemesi. Pardon onu kabul etmesi ile ilgili bab. Yani bizlere Ali F burada bir kimse karşısındaki kişinin Allah'a yemin ettiğini duyarsa onu kabul etmesi gerektiği çünkü Allah'ın ismi anıldığı için kalbinde Allah'a duyduğu tazimin bir sonucu olarak Allahu Teala'yı yüceltmenin, allah Teala'yı kalbinde gerçek manada birlemenin bir sonucu olarak da ne yapmalı bu kimse? Duymuş olduğu o yemini binaen o yemine bağlı olarak, o sözün kabulü gerek gerekir. Yani bir insan sana gelip Allah'ın adını anarak bir haber veriyorsa, genel manada ve sen de bunun doğruluğuna yani inanıyorsan yahut zannı galibince doğru olduğunu tahmin edebiliyorsan yahut kariyerlerin ipuçların varsa onun söylediğinin doğruluğuna dair bunun bir sonucu olarak da ne yapıyorsun o kimsenin yemin etmiş olduğu Allah'ın adını alarak yemin etmiş olduğu o yemine binaen daha da buna inanıyorsun kalbinde tazim ettiğin yüce Allah'ın ismi anıldığı için o haberin doğruluğu senin katında bir nebze daha ne yapmış oluyor pekişmiş oluyor güçlenmiş oluyor bazı ilim ehli müellif Elif Rahimahullah'ın burada zikretmiş olduğu bu babı daha dar manada işlemiş, daha dar manada anlamış. Demişler ki, yani buradaki yeminin konu olduğu, mevzu bahis olduğu mesele kişiler arasında husumetten, anlaşmazlıktan mütevellit, anlaşmazlıktan doğan sıkıntılar ve anlaşmazlıklarla mukabil yemin edildiğinde suçlanan kimse bir şeyle itham edilen, suçlanan kimse şayet yemin ederse bizim onun o yeminini kabul etmemizle alakalı bir bab olarak ele almışlar. Yani dikkat ederseniz daha dar bir husus. Yani bir kimse başka bir kimse üzerine bir suç nispet ediyorsa bu konuyla ilgili de bir hücceti, bir delili yoksa Burada mudda'a aleyhi olan, hakkında dava açılan, davalı olan, kimse ne yapılır? Yemin etme talebinde bulunulur. kendisine nedendir ki, şurada mudda'i var, yani davacı var, senin şöyle bir şey yaptığını veya senin üzerinde şöyle bir hak iddia ediyor. Elinde bu iddiasını güçlendirecek, kuvvetlendirecek bir delili de yok. Mahkeme olarak ne istenir o kimseden davalı olan yani kendi üzerine suç itham edilen suçlanan kimseden ne istenir? Yemin etme istenir Ortada delil yok, delil bulmak imkansız. Diyor ki falan canın diyor giymiş olduğu gömlek benim gömleğim. Abi ifuc yok, bir delili yok. Böyle bir neyde bulunuyorsun sen? İddiada, i̇ddiada bulunuyorsun. Davalı oluyorsun. Davacı oluyorsun. Davacı. Ancak bu suçlanan, suçlanan kimse ne sunabilir? Mahkeme heyetine, kadıya. Delil yok. Yemin edecek. De ki Vallahi de, billahi de, tallahi de bu gömlek Değil. benim. O kimse bu yemin ettikten sonra karşıdaki iddiada bulunan kimsenin artık şer'an ne yapması lazım bu yemini? tabula etmesi lazım. Allah taala'nın bu meseleyle ilgili fikmi bu. O kimse yalan söylüyorsa, onun yemini ne olur arkadaşlar? Bir çok ilim mühendilere göre yemin gamus, kişiyi batıran, yani kişiyi cehennemin ateşine sokan büyük günahlarının olan yalan yere Allah'ın adı anılarak yalan yere yapılmış bir yemin olur ki onun cezası o kuvveti daha büyüktür ahirettedir. Ama sen olayı mahkemeye taşıyan olarak, hak talebinde bulunan kimse olarak, senin üzerine düşen nedir? Onun yapmış olduğu yemini evet. kabul etmelidir. Çünkü Allah'ın adını andı. Senin tevhidinin kemale erdiğinin bir göstergesi de diyor ilim ehli. Çünkü sen muvahhidsin. Allah-u Teala'yı Tazim ediyorsun, yüceltiyorsun. İbadetini ve kulluğunu yalnızca ona yapıyorsun. Bunun göstergelerinden, alametlerinden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Arkadaşlar senin o sevdiğin, o birlediğin, yaratıcın olarak kabul edip buna binaen bütün ibadetlerin yalnızca ona yönelttiğin o ilahın adı anıldığı için onu tazim ettiğinden dolayı kalbinde böyle bir yere sahip olduğu için karşı tarafın söylemiş olduğu sözü kabul ediyorsun, inanıyorsun. Hatta İmam Bukhari ve Müslim Rahim'e Allah sahillerinde bir rivayette bulunuyor İsa Aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam gözüyor. Yani diyor ki İsa aleyhisselam adama asarakta Yani ne yapıyorsun? Çaldın mı? Adam diyor ki "Kella vallazi la ilahe illa hu." Yani kendinden başka ibadete hak ibadete layık hak ilah olmayan adına yemin olsun ki hayır çalmıyorum. Yani İsa aleyhisselam görüyor adam bir şey götürüyor adam. Tamam. Yani Zahiren baktığın zaman İbrahim diyor ki yani hırsızlık yapıyor olarak da gözükebilir. Yahut kendi hakkı olan bir malı oradan Amin. alıyor da olabilir. Bu ihtimal var. İsa'be'nin gördüğü zahir olan onun çalmış olduğu hissine kapılıyor. O onun hayaletlerinden dolayı. Ve soruyor hırsızlık mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun?" Diyor ki adam "Kella." Yani asla hayır. Hırsızlık adıyorum. Ve la ilahe Allah'ın adını anarak, kelime tevhidle. Yemin ediyorum. İsa Aleyhisselam ne diyor? Bakın, yani tevhidin kamil olduğu, mükemmel olduğu Peygamberlerden biri olan İsa Aleyhisselam diyor ki, Ameen billah. Ameen billah. Allah'a iman ettin. Çünkü sen Allah'ın adını andın, Allah'ın adını zikrettin. Allah'ın adını zikrederek sana nispet etmeye çalıştığım, isnad etmeye çalıştığım suçu kendinden ne yaptın? Aleykümselam. Uzaklaştırdın. Aleyhisselam. Diyor ki selam. Aleyhisselam tu billah ve kezzeptu ayneyye Allah'a iman ediyorum. Seni doğruluyorum manasında. Ve gözlerimi de diyor? Yalanlıyorum. <gülüyor> yani gözlerime inanmıyorum. Çünkü gözlerim zahiren senin çaldığını gördüm. O hise kapıldım. Ancak sen artık bu da Allah'ın adını andın. <gülüyor> ne oldu? Benim için artık Allah'ın adını andıysan bu artık bu şekilde kabul edilmesi gereken tevhidin bir kemali olan bir şeydir. Ben de ne yaparım diyor. İman edin. Gözlerim yalan söyle diyor. Allah'a da iman ettim diyor. Yani veallif rahimahullah dikkat ederseniz bundan önceki derslerimizde, bundan önceki derste ne değinmişti? Allah'tan başkasının adına adı anılarak yemin edilmenin küfür olduğuna, şirk olduğuna, kişinin kalbindeki Allah'ın Allah'tan başka, Allah'tan gayrı adını andığı kimseye duyduğu tazimin ölçüsüne göre de bunun ya büyük şirk ya da küçük şirk olduğuna beyan etmiştik, bunu açıklamıştık, söylemiştik. Buradaki bapta ise Yeminin tevhidle alakalı olan bahsini işiyoruz, ilişkisini işliyoruz, işliyoruz. Yani eğer bize birisi gelip yemin ediyorsa bu konuda da onun yalanına dair elimizde bir karinemiz, ipucumuz, zanlı galibimiz yoksa ne yaparız? Ona iman ederiz. Daha dar manasıyla da birisine suç nispet ediliyorsa bir İddialda bulunuluyorsa ve konuyla ilgili bir delil yoksa o kimseden ne talep edilir? Yemin etmesi talep edilir. Ve yapmış olduğu yemine mukabil de etmiş olduğu Allah'ın adını anarak etmiş olduğu yeminle karşılıkta ona, onun o sözüne inanılır. Onun o sözü doğrulanır. Burada İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan bir rivayet nakletmiş müellif. Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "لا تحلفوا Babalarınızın adını anarak babalarınız adına yemin etmeyin diyor. Bu Arap cahiliye döneminden kalan bir adet. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın gönderildiği, İslam'ın yer yüzüne yayılmaya başladığı o ilk dönemlerde de bir alışkanlığı olarak sahabenin söylediği yemin türlerinden birisi. Yani insanlar babalarının adına yemin edilmemiş. Böyle bir adet var. Geçen de sizde biraz bunlara bahsetmiştik. Bunlara değinmiştik. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu nehyet. Diyor ki, la bi bi'abaiikum. Babalarınızın adını anarak yemin, etmeyin. Hatta bir rivayet var. Bu rivayetin e, İbn-i Hacer Selam'aleyküm. İbn-i Hacer Rahimahullah, mürsel olduğunu söylüyor. Evet. Selam'aleyküm. Bu rivayette İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer hatırladığım kadarıyla babasının adına yemin ediyor. Bunu aleyhissalatü vesselam duyuyor. Onun babasına yemin ettiğini. Aleyhissalatü vesselam diyor ki وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ bil بِالْمَس۪يهِ لَحَلَكْ Yani bırakın babanızın adına yemin etmeyi. Şayet sizlerden birisi Mesih, Meryem oğlu İsa'nın adını anarak yemin etse onun adını anarak yemin etse diyor لَحَلَكْ ne olur helak olur. mahvul, olur, mahvol, olur. Yani bırakın babanızı, babalarınızdan daha hayırlı olan İsa Aleyhisselam'ın adını ansanız bile bu yeminin bir ne yok, kıymeti yok. Bırakın kıymetinin olmasını sizin helaka uğramanıza da bir sebep olur diyor Aleyhisselam. Vel <gülüyor> mesihu hayrun min ise sizin atalarınızdan, babalarınızdan kat kat hayırlı bir insandır. Buna rağmen ne Mesih Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın adına yemin edebilirsiniz, ne de kendi babalarınızın adına yemin edebilirsiniz diyor. Hafız İbn-i Hacer diyor ki Haza bu eser, bu hadis e, mursal bir hadistir. E, şahitleriyle birlikte diyor güçlenir, sıhhat kazanır. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam mesela Cahili Araplarında çokça görülen bir yemin türü var emanet yani vel emane diyerek emanet kelimesini zikrederek yemin edenlermiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men halefe bil emaneti feleysem inna Zahiriz. kim emanet kelimesini zikrederek yemin ederse bizden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bunlar cahili araplarında gözüken yemin türleri. E, seleften de bunlar ilgili ilgi, eee İlginç rivayetler var. İlim ehli zikrediyor. Ebu Nuhir, e, Hilye adlı kitabında Ziyad İbni Cerir El Eslemi'den naklediyor. Ziyad İbni Cerir El Eslemi emanet kelimesini zikrederek yemin eden bir adamı duyunca ağlamış. Yani, çünkü daha önceki derslerimizde söyledik. Yani, hala bu sokakta yürürken duyacağınız yemin türlerinden bir yemin türüdür. Yemin eder sana bir söz söyleyeceği zaman. onun sözüne inanmanı istediği zaman o ziyade bir böyle duyunca birisinin emanet kelimesini zikrederek yemin ettiğini çünkü yani emanete hıyanet etmemek emaneti muhafaza etmek emaneti Hı. korumak güzel olan şeylerdendir. Ee, i̇nsanların sevdiği özelliklerden hasletlerden bir tanesidir. Yani bu da insanların sevip saydığı bir şey olduğu için İnsanların nezdinde insanlar katında anıldığı zaman böyle söze, bir daha, söze bir, bir biraz daha fazla inanılır. Söz biraz daha pekiştirilmiş, vurgulanmış olur. Tehkid edilmiş olur. Bu zat, sereftan bu kimse ağlıyor. Emanet kelimesinin, kelimesi zikredilerek yemin edildiğini duyunca. Şöyle ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, لَاِنْ تُحَكَّ اَحْشَاءِ hatta تُطْمَا اَحَبُّ اِلَيَ مِنْ اَنْ اَحْلِفَ بِالْاَمَانَةِ Ya diyor bağırsaklarım, midem, böyle kazınıp sökülse, kan aksa, kolu olup kan aksa, bu diyor, yani bana böyle bir diyor, bela amaçıma gelse, böyle bir acı çeksem, acı çekeceğim bilsem, ya rahmet Allah. Böyle bir şeye mar maruz kalmak, benim için, Emanet kelimesini zikrederek yemin etmekten daha seyirledir diyor. Yani görüyorsunuz selefin şirke olan yaklaşımı nasıl? Onlar şirki duyunca Allah'ın adından başka bir şeyin adı zikretilerek yemin edilmeyi işitince nasıl tiksiliyorlar ve bunu nasıl böyle nasıl benzeterek bir şeylere benzeterek insanlara bunun çirkinliğini, hoş olmadığını göstererek göstermeye çalışıyorlar. Yani Nebi Allah sallallahu diyor ki, "Menhalef'e bir şeyin dona Allah, taqad aşrak." İmam Ahmed, rivayet etmiş bunu. Ömer Rabbil anh. hamdun. Kim diyor, "Menhalef'e bir şeyin dona Allah? Allah'ın dışında, herhangi bir şeyle. Kim yemin ederse, onun adını anarak. Kim yemin ederse, taqad aşrak. Ne yapmış olur Allah'a? ortak koşmuş. şirk koşmuş olur. Ya yani bu da tevhidin bir konusu arkadaşlar. Şimdi bir aleyh diyor ki. La <lâ> tahrifu bi abaaikum. <'âbâ> Müellif Rahimeullah tabur da zikretmiş. Babalarınızın adını anarak yeminde bulunmayın, yemin etmeyin. Men <lâhâ> halafa billahi falyastuq. diye ki gelese-tasam. Kim de Allah'ın adını anarak yemin ederse falyastuq. Ne yapsın? Yemininde sadık olsun, doğru yere yemin etsin. Yani yalan yere yemin etmemelin de hatırlarsanız geçen haftaki rivayetlerden söylemiştik İbnü Mesud rivayetinde allah Teala nasıl karşılaşacak bu kimse? allah Teala onu öfkelenmiş bir şey, gazban bir şekilde, gazab ederek bir şekilde şey yapmış olacak Allah'ın karşılayacak. Yalan yana yemin etmenin de akıbeti büyük, büyük günahlardır. Kim yemin ederse diyor, fel yastuk. Doğru söylesin, doğru yara yemin etsin. Ve men hulife lehu, kime yemin edilirse, kim kendisine yemin edildiğini duyarsa, ben Allah'ın adı anılarak, Allah'ın adı zikredilerek sana gelip yemin ediliyorsa, Diyor ki fel yarda, o kimse de ne yapsın? O yemine razı olsun. Kabul etsin. Genelde bu hadisi ilim ehli hangi bakta işlediğini söyledik az önce. Husumetlerle, anlaşmazlıklara düşüldüğünde, birisinin birisinin üzerinde hak iddia edip delili olmadığı gibi meselelerde genelde ilim ehli bu hadisi kullanıyor. Hem orada kullanılabilir hem daha umum konularda kullanılabilir. Ve men lem yarda feleyse kim de razı olmazsa yani sen gidiyorsun mesela diyorsun ki bu telefon benim sen sende olan yani karşıda bir kimse senin dışında başkasına sahip olduğu bir telefonun kendine ait olduğunu ne yapıyorsun iddia ediyorsun iddiada bulundun sen değil mi buna iddia denir ispatlamaya yönelik de hiçbir elinde hüccetin delilin ipucun yok ne faturanı saklamışsın de sana şahitlik edecek birileri var. Böyle bir şey yok. Ne yapıyoruz? O, gidiyoruz o kimseye diyoruz ki, bak falanca zat kadın gidiyor kimseye <gülüyor> Bu telefonun sana ait olmadığını, kendisine ait olduğunu söylüyor. O kimseye diyor ki, vallahi de ve billahi de ve tallahi de bu telefon merimdir. Artık bu dakikadan sonra ne, ne arkadaşlar? Tevhidi bilen bir kimse için kalbinde Allah'ın ismi kendine böyle yer bulmuş bir kimse için bu yemin onun için nedir? Bütmüştür. Yani olay bitmiştir. Artık ondan onunla ilgili bir şey söz etmemesi lazım. Ya işte benim değil falan yok. Bitti, razı olacaksın bitti. Bir adam bulundum. Belki senin telefonuna benziyor onun telefonu. Bir ipucunda Aynı sonda da var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kim de razı olmazsa bu yemine edilen yemine kim razı olmazsa feleyse minallah Allah ondan beridir. Allah senden bereidir. Yani bunun ne olduğunu gösteriyor. Büyük bir gün olduğunu gösteriyor. Edilen yeminine razı olunmaması, onun büyük bir gün olduğunu gösteriyor. Subhanakallahumma bihamdik. Eshadu an la ilaha